Bir gün talebeleriyle seyahat halinde iken bir evin önünden geçiyorlar ve o evde abla dışarıdaki tahta zemine oturmuş. Önünde tahta perde olduğu için geçenleri görmüyor. Meşgul olduğu için tıkırtısı sebebiyle ayak seslerini de duymayıp kendini hepten yalnız zannederek caiz olduğu için bir türküyle can sıkıntısını gidermek üzere o bölgede meşhur olan şu sözleri olan türküye başlıyor al almanın peşini topla eteğin peşini ben yalınız yatamam verin benim eşimi Türkünün sözlerindeki gayri ciddi hal talebenin canını sıkıyor. Talebe şöyle düşünüyor hocama saygısızlık oldu. Bu biçimsiz lafları işitmek zorunda kaldı mübarek hocam. Yani ablayı kaz için geri dönüyor. Abla diyor bu, bu Türkünün acelesi mi vardı diyor sonra söyleseydin. Bak Pierisam hazretleri geçerken duydu diyor. Saygısızlık oldu. Karıncağız da utanıyor, Haya ediyor. Yavrum bilsem söylemezdim, duymadım, görmedim filan. Kadın kendini savunurken Pierisami hazretleri duruma intikal ediyorlar, geri dönüyor. Ablama çıkışmayın diyor. O bizi irşat etti. Talebe şaşkın diyor ki hazret. Türkiye boş ver şimdi de sözlere bakalım. Ne dedi birinci Mısra'da? Al almanın beşini. O ne demek? Hayat sermayesi, hayat ağacında beş almayı kaçırma yoksa hayatı kaybedersin. Sabah öğle ikinde akşam yatsı. Al almanın beşini odur diyor. Başka? Topla eteğin peşini. O ne demek? O şu demek. geleneğimizde erkek başında sarık olarak... ...kadın belinde kuşak olarak kefenini yanında taşır. Biz bu dersi unuttuk. Unuttuk ve epey zarar ettik. Çünkü ölümü unutandan daha bedbaht kimse zor bulunur yani. Dolayısıyla topla eteğin peşini imayen kefenin yanında yaşa demektir. Dimdik yürüyenler dümdüz yatarlar. Geldik mi üç ve dördüncü mısralara ben yanınız yatamam verin benim eşimi. Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi abi kefenden söz ettik mi? Heh. Kefenin anıldığı yerde yatak kabirdir. Ben yalınız yatamam. Bana amel lazım. Verin benim eşimi. Yol arkadaşı olan taata işarettir. Valla abla farkında elbette değildi ne dediğinin. Beklenmez de. Ama her söz dinleyene kalbindeki dostu hatırlatır. Mesela bu yar'dan bahsediyor. Bir şey diyor ama sen ne anlıyorsun? Yani senin derdinle. Her gönülde hangi yar, hangi dost varsa, gönül neyle meşgulse gördüğü her renk, her ışık, her işaret, duyduğu her beşaret ona onu hatırlatır. Onu çağrıştırır. Yani evet. yarı hatırlatır. Onun derdi odur. Başka bir şey düşünemez o. Eski bir reklam vardı böyle. Önüne ne getirseler, hangi resmi gösterseler o şeyi söylüyordu, reklam olmayan şeyi söylüyordu. Bir yiyecekti o. Ne alakası var dediler en son. Hiç aklımdan çıkmıyor ki dedi. Öyledir.